أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذك من مزاة الشياطين أعوذك رب أن يحضروه بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أنفقوا لم يشفوا ولم يقترو وكان بين ذلك قواها صدق الله العظيم فبلغ رسوله النبي الكريم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم Allahü Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. İlahü Alamin. Estağfurullah. El-Hayy el-Qayyum. Hazrandıkum El-Hayy el La yamut abdah. Ve defaat etmek müsûre. İlahü Alamin. İlahü Alamin. İlahü Alamin. İlahü Alamin. İlahü Alamin. İlahü Alamin. O hususta Aser-i Basra Hazreti üzere 54 fazla 42.si harcamayı ölçülü bir şekilde yapmaktır. Evet. Ama maalesef bizde de hiç böyle bir durum yoktur. Ölçüde efendim ölçülü harekette çok noksanız ya aşırı gidiyoruz ya geri kalıyoruz allah Teala cümlemize istikamet nasip verilsin istikamet doğru gitmek düzgün hareket etmek, orta hareket etmek anlamlarına geliyor şimdi bu suhta kelime var mı? var Kur'an-ı Kerim'de buna delil var mı? var delilsiz iş olmaz delilsiz dava sabit olmaz ne oluyor vaktimiz dostları medederken Estağfurullah, i Rahman Rahman Teala'nın kulları Yani özel kullar, Herkes kul ama hususi kullar var Allah. Kim onlar? Ellezine emşûle Ailelerdihevlen O kullar ki yeryüzünde gezerken Kibirli gezmeliler Yere sert basmazlar Millete hava atmazlar Tevazulu gezerler Önlerine bakarlar Efendim, sağ sola bakmazlar, hava atmazlar, gailâ <gülüyor> gâta gavul câhiliûz. onlarla konuştuğu vakitte, bir şey söylediği vakitte, kötü avettikleriyle tegâlu ne derler? Selâma. Yani, biz sizin cevap vererek, günaha girmeyeceğiz derler. Selamet. Künahtan selamet ile efendim, ee, sözü kapatırlar. Yani misliyle mukabele edip de ne yapmazlar? Başka yerlerinde de ve e, fuzuli bir şeyler duydukları zaman yüz çevirirler. Ve kâlu ulenâ amâlinâ aleyküm amâlikum. Sizin ameliniz size, bizim amelimiz bize. Selamun aleyküm. Hadi size eyvallah. Lâ nettegî câhili. E, Câhillilerle işimiz olmaz. Fakat şimdi câhillerle işimiz olmaz desen onu da hakaret sayarlar. Onun o tarafını sessiz söyleyin. Geri doğru sessiz. Onda yine kalaşır bulaşırlar. Böyle insanlar var. Ee, ayet-i kerimelerde e, Rabbim dostlarını e, tarif ederken, vasıplarını sayarken ve şimdi geldi bizim şeyimiz. E, 42. farzın e, delili olan ayet. Okurlar ki ayet-i kerime Fide'en Harcama yaptıkları zaman ya çoluk çocuk, ekmek alıyorsun, el alıyorsun, yemek alıyorsun, et alıyorsun, su alıyorsun, bir şeyler alıyacaksın. Harcamadan da olmaz yani yemeden olmaz, içmeden olmaz. Ev var, ocak var, e, çoluk var, çocuk var. E, On üçün e, harcamak da e, ibadettir geçen hatta, derste dedi. İdean fakar <gülüyor> raju la alai. Ya herkesi bu arada. Adam e, çoluk çocuğuna yemek yedirirse para harcasa. E, niyet ederse Allah için sadakadır. En üstün sadaka Hanımın ağzına koyduğun lokmadır. Hadi şerifler var. Ama harcadığı vakit ne yapmayacaksın? Le nüsrifu haddi aşmazlar. Haddi aşmazlar ne demek? Fazla israf yapmazlar. Şimdi. E, Bunun hüdudu nedir? Hüdudu nedir? Yani günah işlere para harcama. Günah işlere, para e şimdi bakarsınız, günah nedir? Bellidir. Sevap nedir? Bellidir. Değil mi? Şimdi sen gidiyor, film satın alıyor, Efendim, maç satın alıyor, bir şeyler alıyor, para, para veriyor. Hayır yok bunlarda. Efendim, televizyon sergiler sabah kadar, elektrik parası verir. Hayır yok. E sen konuşuyorsun, e ben konuşuyorsun, radyodan dinle. Ben sana evde televizyon al dedim mi? Anladın Şimdi efendim Söylüyorum Kim beni bahane edip de ben evde televizyon yoktu ama Hoca çıktığı için e, Biz de almak durumunda kaldık işte onu seyredelim diye alıyoruz diye Böyle bir şey konuşursa hakkım haram olsun ona İftira diyor bana haram olsun ona hakkı Senin cehennem ekşiliği istiyor zaten Zaten var seyrediyorsun ben dedim, onu seyrede, sen de burayı şey Yoksa evinde olmayanlar... Sakın almasın. Oca bir su ya, zehir, yılan ya. Yılan, hiç durmuyor ki rahat. Hadi aşmayacak. İsraf yapmayacak. E şimdi, e, günah yaparsa, israf yapmış olur. İçki yaparsa israf, kumara verse israf, zinaya verse israf, haramlara karşılsa israf, hep haram. İsraf. Efendim, alıyor meyva ise... Yiyemiyor, döküyor. Ekmek alıyor fazla, döküyor. Lan İslam! Yiyecek kadar al ya! Dolapta onları bunları çürütüyor. Onları atıyor. Fakir fukaraya ver, yiyemedi sen. on da vermez. Belki lazım olur diye kokana kadar sakla. Cık, yapma böyle İslam. Ve lan Çok da sıkmazlar. Ne demek çok sıkmazlar? Çok da cibrilik etmenler bazı adamda hiç bir kadın çoluk çocuk falan az bırakıyor onları ya tasarruf yapın şunu yapamıyor ne tasarruf yapacak zaten bir çorba hiç zor buluyor iki dilim ekmek orada bir tasarruf yap öylecek mi bu böyle adamlar var az yiyen karı arıyor hatta hiç yemeyen bulsa onu alacak hiç yemeyen nerede var Yemeye yemeye kadar durur mu? Ne diyor, ha, hadis-i şerifte لَا خَيْرَ فِي السَّرَفْ فَلَا سَرَفِي الْخَيْرِ İsraf'ta hayır yok, hayırda da israf yok. Hayırda israf yok. Yani, yardım ettin, fazla ettin, efendim, hanımlar istemez böyle. Niye ona buna yediriyorsun bizim paramızı falan? Sen boş ver onlara. Sen onları da yedirmiştiriyorsan fakir fukarayı da yediricin. E, Çok kadınlara sorsan, kocasının Fakirlere yardım etmesini istemez. Der ki on da bana ver, sadakadır. On da bana ver, On da bana ver. En iyi sadaka bana ver. <Gülüyor> Öyle olur mu ya? E fukuda komşu aç. Ondan sonra e, e, Efendim fakir gelmiş dükkana bir şey istiyor. E, Verir misin? E, biraz da fazla versen, e, çok versen e, zarar var mı? Yok. Ne diyor? Israfta gayrı yok, hayırda israf yok. Hayır yaparsan o, ne kadar yaparsan İslam olma. Ama şu da var. وَلَا تَجَعَلِيَنْ نَكَمَّ خُلُولَتَل İlâhu'nu kırke İsra Suresi. Habib'in elini boynuna bu bukaralı tasmalı gibi yapma. Yani ne, sıkma, cimrilik yapma. وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِي Hatta de böyle açma. فَتَبْعُلَ مَنْ مُنْ مَنْ مَحْشُورًا Sonra çoluk çocuk bir şey ister. Efendim e sen de veremeyince üzülürsün. Kendi kendine de tenkit edersin. Yahu ben de adamım. Gelenlerin hepsini verdim sağ sola. Şimdi çocuk etmek istiyor. Aç kaldı ağlıyor. O zaman da pişman olursun. Onun için çok sıkma çok da açma. Ne yapacak benim dostlarım kimdi? Harcamalarda haddi açmazlar. Elemlektür'ü çok da kısmazlar. Ve kâlebeyn edelike bu ikisinin arasında kavama onların harcamaları Efendim Dengeli olur, ölçülü olur. Hakkı çiğnemezler. Fakirlerin hakkı için hakkı var. Komşunun hakkı var. Çocuğun hakkı var. Efendim zekatta fakirlerin hakkı var. Senin malındır ama fakirin hakkı var. Zekat, zekat onundur. Fitre hakkı var. Efendim, neyse, kurban var sana hakkı var. Para harcayacaksın oraya. Hakkı engellemeyecek. Ama efendim ee, Saçıp savrutta e, gömertlik hududunu aşıp gömertliğin dernesi var bir sınırı var. Yani gömertlik sınırını aşmak ne demek? Kendini aş bırakmak demek. E ondan sonra direneceği için başka taraf. Biraz da bana da benziyor. Ali Ak yazıyor vardı. Allah rahmet eylesin. Yeni bu sana bir cami yapar. Hacı abi öyle der. O da çok verirdi, kayınlar da çok vardı. <gülüyor> bana da derdi yani, herhalde bana mı işittirirdi, ne derdi? Ya derdi, yeni camide dileniyoruz, patik takımda dağıtıyoruz derdi. <gülüyor> yani milletten ihtiyaç var, kumar var, aldığımız zaman da stok da ekleyin. Bu sefer de dağıtıyoruz, gelen giden, fakire sınavına, o da sonra bir daha geliyor, açıyoruz elimizi havaya. Yani mesela dengeyi verirsen, yani birine 1000 lira vereceğine, 100 liradan 10 kişiye versen de yani hem 10 kişi memnun olur. Ama bazen birine yüklenip, ona bir yardım yapalım, tamam, öbürü gelmiş, onu koyuyorsun kapıda, o da dengesizlik olur. O da dengesizlik olur. Onun için insan biraz da kenarında bulundurup, e, sene içinde diğer fakirlere de e, ihtiyaç sahibi gelen giden olursa boş çevirmeyin diye de hareket etmesi lazım ama biz de öyle kenara bir şey koyduk mu? Yine kendi yer onu tabi bir de o da var yani. Fakir gelecek diye bekleyene kadar yer onu. Ondan sonra niyetini bozar. Onu da bozmamak lazım. Allah ile anlaştırsak bu zekattır ayıp edin. İçeride tutmamak lazım, kenarda ayırmak lazım. Fakirin parasını çalıştırmamak lazım. Sadaka da olsa ben şu kadar sadaka verdim. E, bunu içinden geçirdiğin zaman, bunu niyetine girdiğin zaman Allah karşı bir vaatta sözde bulunduğun zaman tamam adak gibi olmadan hani adak yaptım demedikten sonra e olmaz, ezekat gibi de değil, fazil, vacil de değil, sadaka nafiledir. Nafiledir ama Allah'la aranda bir sözleşme gibi. Bazı oluyor ki, ben şunu yapacağım. E tamam adak değil, şart koşmuyorsun ama yaparım diye niyetleniyorsun. E sonra onu lazım, onu parayı da kenarda tutmak lazım. Belki bir muhtaç ehli gelirse, vermek için olsa, yine de sonra insan e, harcadığı var. Verdiği meblağın, e, kendilerine vermek zor geliyor. O da çünkü bunu ben diye adiyadım madem. Efendim, bunu fakirlere vereceğim. Böylece dengeli hareket ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından bahsediyor. Yani bu hadis hikayesi kimden bahsediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinden bahsediyor. İslam neymiş? Kulaklara yapılan harcamalar. Sıkmak, kısmak neymiş? Allah'ın hakkını tutmak. Mesela bir adam ee, zekatını tam veriyorsa tam ama veriyorsa ama kendi az yiyorsa az içiyorsa yemiyorsa falan buna cimri denir mi? denmez zekatı veren cimrilikten kuzulur zekatının hesabını tam yapıp verene cimri denmez az yiyor az içiyor başka iş yani bu, burada Allah'ın tatile Allah'ın var ya ediyorsa Allah'ın hakkı nedir maldan? Zekattır. Fitredir. Oruçluğun nasıl haberen fidyedir. Değil mi? Kurbandır. Bunlar Allah'ın hakkı olan durumlar. E bunları yapan adama da e, çok e, cimridir, şudur budur dememek lazım. Şimdi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerler miydi? Yerlerdi. Fakat Zevklenmek isterler miydi? İstemezler. Yemeği niçin yiyor? Bedenime kuvvet olsun, belimi dik tutsun, namazda ayakta kıyamda durabileyim. Bir de kafirlerle cihata, müşriklere karşı e, harp safında ayakta dikine durabileyim diye. İşte, niyet bu olacak. Elbisek yerler mi? Yerlerdi ama süslü e, olsun, güzel olsun, millete hava atayım. Böyle bir niyetler olur muydu? Olmaz kalpleri tek kalp gibi yani cenneti elinin kalbi cennette kadar milyar insan girecek Allah bilir hepsinin kalbi ne düşünün? aynı şey şimdi dünyada çımış yansısı, şu kadar adamın hiçbir bir gibi düşünmez hepsi farklı ama bu, bunun bir milyarlarca katı cennet elinin tek kalp sahabe ekran tek kalp gibiydi فَقْوَالُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ مَجْمَع۪يهِ Büyük insanlar, evet. Onlar süs için elbise giymezler. Amretimi ötmek. Değil mi? E güzel giyinmezlerdi demek değil ha. Güzel de giyinenler olurdu. Fakir vardı, zengin vardı, Güzel giyinen de olurdu. Efendim. Ama maksadı ne diyeyim? Onu hakir göreyim de efendim e, On, olmayanlara ıı, karşı hava atayım. Bu çok gerekli. Cinnetde ulasrati ne cahalha. اللذين لا يريدون علوا في الارض فلا فساد. Biz ahiret yurdunu kime hak ettik? Yer yüzünde yücelik taslamayanlara demiyorum. İstemeyen. Yani bir adam hava atmasa, yücelik taslamasa da içinden geçirse bile cennet yok diyor. Bu ne acayip zor bir ayettir. Çok zor bir haktir. Yükselilik taslamayı istemeyecek, arzulamayacak güzel el hava atmak için yemekse, milleti yemek millete karşı bir böbürlenmek için değil. Ama şimdi maalesef arabasıyla hava atıyor, cep telefonuyla hava atıyor, ayakkabısıyla hava atıyor. Bilmem, her, her tarafı milletin hava olmuş. Yani o beni beğensin. Bu beni Bir şey öğretmen. Efendim şey yapsın. Veyahut da ona gidiyor. Efendim sende bu var mı? Yok falan adam Hakare de yani. Yani hareketleriyle tavırlarıyla. Bunlar israf. Şimdi ne buyuruyor Hati Şerif'te? El iktisadu fil nefakati nisful me'işeti Geçimin yarısı neymiş? Harcamayı orta yap. Harcamalarda, tüketimde Orta gidersen ne olur? Şimdi elektrikler yanıyor E şimdi işin bitti ne yapmak lazım hemen? Sendir Mokra'nın. İşin bitti işte, Çekmek lazım. E neden ya para yazıyor? Bir de o elektrikler neler ödettiriyorlarmış bize ya? Yedi tane. Yedi tane madde varmış burada. Saygılar aklım şaştı ya. Kaçakol diyenlerin parasını binden çıkarıyormuşlar. O, dolu. E zaten burada bindirmişler. E bir de sen bindirme daha, düğmeyi kapa. Ne yapacağız? Hayrolu mu olur? E sağ ne işlerinin hayalısı orta olanı. Orta, her işte orta. O ben efendim, çok ışıklandırıyor, parlatıyor, talı bir şey. Sanki stüdyo kılıyor diyorsan ya. E işte elinde, odasında böyle meraklı adamlar var kimin de çok ışık fazla, kimi böyle loş yapar, göz gözü görmez, kafası duvara vurur olmak. olmaz. Tabii kardeşim orta, kimin yeri bilesin gözünü kaparsın, o kadar ışık yanmış falan böyle bir şeyler. Millet bir alem tabi, milletinde bir evi var tabi, iki tane duvarı var, oraya bir takıyor, bir çıkıyor, belediye gibi olmuş milletin evlerine. Herkes birbirine hayran olmuş, onun resmi artık çok fazla. Geçsin arası, haddi ya El-Hasene, Beyn-i seyyidi. iki kötünün arasında bir güzel var. Ya bunu da anlamak kolay değil. Hazreti Muamiye Vadıyallahu anh Hazreti Hüseyin İbni Ali Hazgârı Efendimiz'in oğlu Hazreti Hüseyin Vadıyallahu Teala anhumâ Babasından da razı olsun kendisinden. Girdi onun yana dedi. Kerefe alıyor ah ki ya durumu nasıl dedi? Dehili Hasene-i Beyn-i İki kötülüğün arasında bir güzel. Gelince Muaviye radıyallahu anh anlamadı. Hz. Hüseyin'in bu türlü. Sonra İbn-i Abbas, Abdullah bin Abbas'a adam gönderdi. Ne kadar meraklılar biliyor musun? Biz olsak, e, bir alim bir şey dese, bir salim, veli bir kul bir şey dese, hikmet sahibi bir şey dese, sen anlamasa hiç onu anlamak için mesaj sarf etmez. Tek anlayamadın. Yok anlayamadın da bu senin, efendim e, köydeki koca karı değil ki. Bunu anlamadığınızda bir zararlı olur. Bunu anlamak gibi ilim sahip ol. Hemen Hazreti abi ne yaptı? İbn-i adam gönderdi. Dedi ki bu Hazreti Türkçe'nin bana bir şey dedi ama ben anlamadım. Manasını sana soruyorum. Biz ancak rüya gördüm. İşte dağlarda tolandım. Oradan bayrağı indim, Oradan çayıra indim, İnekten süt içtim. Bilmiyorum yani. Git ikide rüya. Rüyaların tabirlerini Ya Bu kadar ilim duyuyor. Bir şey yok. Anlamadığını Sor. Fıkıh meselesi var, anlamadım sor, şüphelendiğiniz ondan sorma, lazım olanı sorma. Fuzuri rivayetler. Ondan sonra efendim, dedi ki iki kötü arasında bir güzel nedir, sordu. Bunun manası dedi, ayetten anlaşılıyor dedi. Bu ayeti okudu. Ve dedi, bu harcama yaptıkları zaman, le müstebu fazla harcamazlar. Kötü. El israfu seyyir. İsrafın haddi açmak, fazla harcamak. Kötü. Elevyan turu, çok da kısmazlar. El yani sıkmak, yani hakları vermemek, seyyül, bu da kötü. Vekane beyn yani, ikisinin arasında kavama orta gitmek. İşte bunu, e, burası dedi, e, güzel olan. Yani Hz. Hüseyin sana demek istedi ki, e, çok da bollukta değilim, çok da darlıkta değilim, orta hal Demek istedi adamlar mübarekler ayetlerle konuşuyorlar, hadislerle konuşuyorlar, hikmetli ilimlerle konuşuyorlar. Ya. Adamlar değil kadınlar. Kadınlar bile eski dönemde. Meşhur Meş Kadınlar diye kitap var. Bilmiyorum o tercüme edilmiş mi? Kadınlar çok olur onu. Tercüme etsene, bilmiyor. Mehmet Zeyn Efendi'nin olacak hatırladığım kadarıyla büyük bir alimdir orada Allah dostlarından kadınlar var hafız kadınlar, alim kadınlar efendim gibi yani meşhur insanlar da var kadınlar, hep kadınlar bir tane kadın var mesela eski büyüklerden hiç Kur'an dışında bir şey konuşmamış bir şey isteyeceği zaman da ayetler istiyor ama ne sorsan kaç tane soru cevaplar orada hepsine ayet okuyor Allah Allah ne kadar ilim lazım yani e tabi şunu onu da anlayacak adam lazım. O dönemde en azından anlayan vardı da ne demek istediğini anlıyorlar. E şimdi de valla bu adam e, kim anlayacak? A Arap bile anlamaz. <gülüyor> Bırak Türkçe, Arap bile anlamaz. Ne diyor, ne diyor burada. Efendim, Ömer İbnül Hattah Valla yolda. Hz. Efendimiz'in sözü. Kefâsârafen enne vazûlâhîştî işîn illeştî râbû ah, verkele Geçen derste de dedim Hz. Câbir'e bir iş etti ya yolda. Ne aldım işte gidiyorsun, et aldım dedi. Niye? İşte can isteği falan. E pek öyle be işte, iki, işte alak yok. Her canınızı çeken şey alıyorsunuz he. Böyle bir sistem etti dediğimiz geçen de. Bu söz de ona benzeri şey. Yine Hazreti Ömer'in üzülü. Bir adam canını ne çekerse onu alıp yerse israf olarak adama bu yeter. Nasıl durumumuz? Hocam durumumuz şimdi çok canımız şey çekiyor da alamıyoruz. <gülüyor> Almıyoruz mu? Alamıyoruz. Doğruyu konuşsana. Alamıyoruz. Yani para yok. Para olsa her canını çekeni alır mısın? Alır. Allah'ın yani Biraz da insan canlı bir şey çekecek ama ne yapacak? Efendim, ee, nefse biraz yer bulacak yani, eğer canlı çektiğinde ahirette. Hazreti Ömer Efendimiz'e sözüdür. <gülüyor> لَوْشِيْتُ لَكُلْ اَطْيَفَكُمْ ve وَاَحْسَنَكُمْ لِبَعْصٍ İçteceğim en iyi yemekleri yerim. Sizin içinizde en güzel yemeği de ben yerim, en güzel bir şey de ben yerim. وَلَاكِنِّ يَسْتَبْكُمْ تَعِبَاتِ Ben nimetlerimi ve lezzetlerimi dünyada tüketmek istemiyorum, Ebedi kılmak istiyor. Demek ki biraz dengeli olmaya bu da sizin teşvik etmek dedi. Bak adam orada cami yaptı. Şu ileride bir cami var. Adı ne? Sanki, sanki yedim. Niye sanki yedim dedi? Efendim ağzım öyle duydum ben. Canım muz isterdi. Kaç lira verecek muzu? 5 lira. Dedi ki sanki yedim. Bu 5 lirayı ayrı bir tarafa öyle öyle canını isteyen şeylerde sanki yedim diye diye o parayı biriktirip cami yaptı. Anladın mı? O anda Mehmet Efendi e, diye bir hafız olmuş şey var, Kura imamı var. O da geldi efendim, sanki yedin mi, sanki imamı derdi. O da çok şakacı bir adam mı? Yani, sanki yedim diye bir laf olur mu? Ne mağaz ya? Biraz da böyle şeyler yapalım. Yani Üç lira, beş lira. Siz su Sanki yedim değil de, sanki içtim deyin de şu skarayı bırak. Nasıl oğlum? sanki içtim? Ulan biz sanki içtim camiyi yapın be. Hiç en yok. evvel ben geleceğim namazım. <gülüyor> ya da hocam ben tek başıma oluyorum orada büyük cami yapamam. E, çok iyi, sanki içtim birkaç kişilere toplan. İnternette bir şey kurun. Sanki içtim sitesi. Toplayın paralarını. Ya pombecan buna yersiniz yine para kazan. Allah Allah götürür. Üç ayda sigara içiyoruz zaten de. Hırsımız senden alır ders. Alıp bütün sigaraları içer. Sanki yelin değil, sanki içtim değil. He? Harcamaları biraz tek tek geçirin. Ya ne diyor? He bu Abdullah Radiyallahu Teala An'i'nin sahabesi. Nebi Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'in müfredat nakş Min zikr racüni bir adam akıllıysa, ince anlayışlıysa nereden belli olur? Geçiminde, hayatında, yaşantısında orta gitmesinden belli olur. Bir adam çok tüketim yapıyorsa tam akıllı değil. Yani ince anlayışlı değil. Var çok sıkıyorsa o da ince anlayışlı değil. Bir adamın doğru anladığının alameti nedir? Yaşantısına bakacaksın. Dengeli mi değil? Evet. Yine alemlerimiz, büyüklerimiz buyurmuşlar. Hüsnü teraddidi nısful akli iki şey arasında kaldın, tercih yapacaksın burada çok akıl fikir yürütüp işte güzel düşünme, güzel düşünme istihare, istişare bu nedir? Aklın yarısıdır şu anda biz bu kadar yanlış işler yapmıştık ve şu anda pişman olmuş. hele ben pişmanların başıyım yaptığım o kadar yanlış işler var yani maddi olarak da var, yani manevi olarak da var, maddi olarak da çok var. Yanlış adımlar atılmış falan. Tabi gençlik vardı, çocuğu vardı. Başımızda yaşlı başlı adamlar vardı. Onlar da yanlış yapacak. Ee, yani hizmetler olsun, şurada burada. Yanlış ne demek? İleri hesap edememek gibi şeyler. Ee, Kür diye meselesinden tutun, dünya kadar şeyler oldu. Süreçler yaşıyor. E tabi bu ilahidir. tamam. Benim bunda bir şeyim yok. Kusurum yok ama yani daha bir akıllara geldi. Bir. Ama ne yolu bu? İstihare feshare yapmışız. istişare. Yani danışmak. Adem aleyhisselam babamız, ilk babamız ve ilk peygamber. Eğer diyor cennette ağacı yemeden, ağaçtan yemeden meleklere bir akıl danışsaydı meleklere danışsaydı o zelleğe düşmezdi ve cennetten çıkmazdı. Ya Adem aleyhisselam peygamber bir de cennet gibi yer yine bile ne lazım? Danışmak var. Cennette diyor Müslümanlar ne yapacaklar diyor yine alimlere fetva soracaklar. Alimler cennette de lazım olacak. Ya çünkü ya fetva derken üç dalakla boşalıp karı gittiğimi değil mi? Öyle bir şeyler yok cennete öyle talak dükkan yani öyle bir şeyler yok yani şeratın hükümleri yok ama mesela tercihli işler var işte hangi makamı isteyeyim şimdi ya, ne iş var e şimdi adam ne isteyeyim onu bile gelecek alimlerden yaşayacak. ne isteyeyim alemlerden bir şey var Allah'ın rızasını iste rızasını alırsan hepsi senin öbür türlü ne olacak Ufak bir şey istersin kalırsın. Tamam cennette de beş tane istedin altı yok diye bir şey yok. Ama e, insan da istediğine göre ölçülür. Yani senin muradın neyse o kadar adamsın. Derdinle, ne? İmmetin ne? Gayet ne? Harun eşit ne dedi? Bir gün Eşre saatine denk geldi sarayda. Kim neye tutarsa dedi cariyelerden falan hizmetçilerden. Kim neye tutarsa onundur. A Birisi bir vazoya tuttu, öbürü bir kanepeye tuttu, öbürü ayna, her kez beğendiği bir şey tuttu. Elini tutan vereceğim ona. Hiçbir şey tutmaz. Dedi oğlum sen niye tuttuyorsun bir şey? Ben inanmıyorum ki dedi tuttuğun benim olacağını. <gülüyor> ne demiş diyorsun dedi benim koca harife burada söz veriyorum. Beni mi teşvik ediyorsun? Yok estağfurullah efendim ama dedi hiç de işte, çıkartın sana. selam. Söz veriyorum sonra dedi ya. böyle mi öyle? Tuttuk doğruluğun üzerine senin karnı olacağım demek. tut tut hadi bakalım ne yapacak Halife e zaten öyle akıllı karıyla tutmak lazım Nerede da bu da şöyle akıllı o seni tuttuğuna göre sen neden olacaksın e şimdi dolayısıyla insan danışmak düşünmek acele etmemek öbürleri daha bir bir vazo iki bir bardak çok beğenmiş bardağı tuttu e ne olacak bu bardak Hulikal insan ile insan haceleden yaratılmış. Böyle bir acele, acele, acele, hemen ben kapayım. Halbuki geri duran bazı yeri hepsi kapa, en iyisi sana kalır. Hele böyle, bozu o var, kuyruğa giriyorlar, sonra bakalım. Bir bakıyorum, Hacı Ömer'e de oluyor, kuyruklar, kuyruklar. Ben zaten yavaş sürüyorum nene gibi. Bakıyorum böyle huuuu falan, ulan 60 yaşında adamın bir hareketler, bir netişe. Giriyorlar kuyruğu aksınaya kadar. Ondan sonra ben de oradayım, ne yapalım bir abdest aceleyelim şurada oturalım, nasıl o da sıra bize de gelin. Ondan sonra bak o orada, bir saat ayakta kaldı. Buradan bir de bakıyorum, geldi ara bunu diye, geldi iş akçıya. Tam benim önümde. Önce geçecek misin bu? Ne olacak ya? Yani? yani kardeşim, <gülüyor> aceleciler. Düşünmek, aklı kullanmak, danışmak, istişare yapmak. Sormak. Ya sor kardeş. Yok. Gider ama. Gider yanlış kuyrukta bekliyor. Tam sıra ona geliyor. Diye ki bura diye bürokrasiye ait. Sen desin sarı cizbeli Mehmet Ağabey. Gidiyor orada. E biz adet etmiyoruz. E hangi kuyruğa gireceğim kardeşim. Sormuyor. Ha. O yüzden e, iki şey arasında tercih etme e, durumunda kalan kişinin güzel akıl kullanması yani düşünmesi düşünmesi iyi düşünmesi. Düşünmek de hindi gibi olmaz. Yani biz insanız. E, düşünürken de biraz insan akıllı kişilerden akıl alır. Danışır, sonra işaret eder. nînsfûl akli aklın yarısıdır. Bir insanda eğer acelecilik var, pat diye karar veriyor, hemen icraata getiriyor ve e, danışmıyor, görüşmüyor, aklın yarısı yok. Hep zararına. Ve hufdü tedbiri nînsfûl i Evet. Harcama yönetimini güzel yapmak. Harcama yönetimini güzel yapmak. Yani bir paran geldi. Maaşın geldi. Ne yapacaksın bunu? Efendim ee, bu harcamayı dengeli yapacaksın. Şimdi aylığını alıyor alır almak aynı. Onun da geçiriyor. Ondan sonra otuzuna kadar veresin. Bakkaldan veresin. manavdan veresin. Onun yeni ayrık görüyor. Onu da hemen boşa yatırıyor o da. Ya bu bari bırakacağım. Efendim harcama yaparken dengeli bütçe yapmak, denk bütçe, denk. Denk bütçe derler ama senin el yarısından bütçe eror verir. Denk bütçe yapmak. Neymiş? Geçimin yarısıdır. Buradan bu buradan bu buradan bu şu şuna gider, bu buraya gider, bu buraya gider. E ne kaldı bana? 100 lira. Ona göre yiyeceksin da. İlk günden, alma, <gülüyor> lan. İlk günde nasıl da para almak, kesti kuzu. Ulan gelin misin? Ayın 20'sinde ne yiyeceğim? Elini mi yiyeceksin lan? Hemen ne kuzu yiyorsun? Ya teksimetre bir şeye kurayım mısın? Her gün ye. Bir gün kuzu yiyip 20 gram kalma da. Bizde yok bu. Şu milletin bu cep telefonu alma meseleleri. Cep telefonu değişme meseleleri. Ben anlamıyorum ya. Adam asgari ücretin diyor. Bir tanesi işsizimdir. Bir <gülüyor> tanesi hükmendi. Ya benden iyi telefonu var. Benden iyi ya. <gülüyor> hiç anlamıyorum ya hiç anlamıyorum. <gülüyor> Tabii öyle şey olur. ne? Taksitle aldım Taksitle aldın da taksitle <gülüyor> aldın. Suyla mı yatırıyorsun taksitle parayla? <gülüyor> ya, taksit nedir? 50 liraylıdır. 50 lira mı? İşte 50 liraydan da karnı doyurursun ya. Kaş, kaç gün? Kaç gün karnını doyurursun? Benim gibi adam 50 lira bir karşılık gelir mi? Ne olacak? Öğretimde soru ağı, nasıl sorulur? Güzel soru sormak da nedir? İlmin yarısıdır. Yani fıkıh meseleleri hep neye göreler? Soruya göreler. Nasıl sorarsan öyle cevap alırsın. Sen soruyu becerme meselesi. Doğru sorabilmek, doğru adresi bulmak, alimini bulacaksın. Alimini buldur, buldur ama yanlış sordun. Yine yanlış agir. Şimdi adam talak etme soruyor. E, şunu soruyor. E, kardeşim, e, ben yok karıyı boşadım. E, nasıl boşadım? Boş olmuştun dedin. E, efendim e, e, seni boşaldım mı dedin? Efendim bir talak mı dedin? Üç mü dedin? Dört mü dedin? Ya Allah sabr. Bir öyle diyor, bir öyle diyor. Hoca ne yaptı sana şimdi? Boş ol desem bir talak gide. Ama boşarım seni, boşarım. Boşarında gitmez. Ama şimdi bir laftan fark var. Bir kelimeden fark var. Ama soruyu beceremiyor. Ondan sonra hoca burada mesul olmaz. Ben böyle meseleler olduğu zaman diyorum ki kardeşim ben sana pek veremiyorum. Neden? Sen ne dediğini tam hatırlamıyorsun. Hatırlamadığına göre ben de sana bir talak mı gitti boş oldu mu bu. talak e dur, nikah duruyor mu? Diyemem. Çünkü hatırlamıyor tam. Böyle bile dedi? böyle bile değil O çünkü e, soru soracağım zaman, fıkıh bir mesle soracağın zaman, güzel sormak lazım. Bu da nedir ilmin yarısıdır? Efendim, bu mübarek gündede inşallah, bu mübarek gecede Allah'ımız bize güzel bir ders nasip etti. Efendim, büyük bir farzı öğretti. Ama şimdi Rabbimizden yalvarıyoruz, bize... Dengeli harcama nasip etsin. Amin. En çok da bana nasip etsin. Amin. İsraftan muhafaza etsin. Amin. imsaktan muhafaza etsin. Amin. Rabbim elimizi boynumuza bağlı kılmasın. Amin. Rabbim elimizi etten açık kılmasın. Allah'ım dünyada, ahirette, çoluğu, kökü muhtaç etmeden, borca düşmeden, faize, krediye, rüşvete, harama, yalana bulaşmadan, Allah'ım ondan bundan dilenmeden, mutlak olmadan meşhur şekilde yarattığı nimetlerden ve lezzetli rızıklardan hamdine muvaffak olarak şükrünü becererek efendimiz istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Bir dua ki hepsi içinde. E bu duanın bir tarafına bir kaçak yok. Ha, bu duada bir kaçak yok. Ha çünkü her türlü içine niyetimizi koyun. İnşallah. <Gülüyor> Subhanallahi <Sessizlik> <Sessizlik> ve Na ulü'l Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la la azim. Amin kullihi ve نحوذ بكم نشهد كل عادل Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem, muhammedin ve sellem, teslim ve teslim ve teslim ve teslim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Efendim dua isteyenler için e, ne kadar derdik olan, müşkül olan, başında musibet olamaz, hepsine acil şifalar etsin. Dertlere davalar ikramı, borçlara devalar efsani. Hepimizin hayırlı muratlarımıza dahil eyli, korktuklarımıza nail eyli, korktuklarımızdan emin eyli. Ya Rabbi'l-i Muhtar Hasan Efendi, Hasan Yıldız cemaatimiz İfbandan vefat etmiş. Efendim ondan evvel vefat eden bütün kardeşlerimizin, cemaatlerimizin ruhları için. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la muhammed. ve resulü şehadetlerimizi kabul eyleyip hasen-i Hasan Efendi, Muhtar Hasan Efendi'ye veya ya Rabber Alemin diğer bütün geçmişlerimize ilgiye edin ki Amin. Yarın ben alemin ve gayr-ı nasibin ve al-Fatih. Allah'ım Risalamız Tanrı'yı savaş muhafaza eyle. Suriye'yi din aliyevel bu şia zulmünden kala eyle. Her sünneti kurtar necaat çık, ci çıkar ya Rabbi. Amin. Askerimiz, polisimiz bizi bekledikleri. Sen duaları havuza ile muhafaza eyle. Bizim yurdumuzu ehl ehli sünnetin kalesiyle. Amin. Ehl-i sünnet dışı bütün akımları bertaraf Ehl-i sünnete karşı dikilen mücadele veren bütün oluşumları iptal eyle. Ve güçsüz eyle. Ellerde ne imkanlar varsa mahv eyle. Ve sünneti takviye ile ya Rabbi Allah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifur. Ve selamun alel muserin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Lan şerif ruhu Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhu ruhuna emanet efendim bu hazirlarda. Hayratın azatına, nimet nama asis. أموات الجماعة حاضرين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين